''Eğer bilsen ki bugün, eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Yine düşünür müydün mevsimlik kostümlerde renklerin modasını ve yazlık köşkün için pembe İtalyan tipi o yatak odasını?'' Doldur diye haykıran şarkılara dem tutar Meyhaneci dostuna sitemle çatar mıydın? O bir günlük ömrüne bunları katar mıydın? Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün Neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Yine o mezarlıktan çılgın kahkahalarla Şen şakrak geçer miydin? Yine mahremlerini cömertçe açar mıydın? Ve mabetler dolusu arınmış insanlara Yobazlık yaftasıyla hükümler biçer miydin? O ezan seslerinden yine de kaçar mıydın? Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün Neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Vurdum duymaz tavrını yine öyle takınır Servetin zekatını fukaradan sakınır bu ilahi buyruktan yine yakınır mıydın? Koltuk ihtirasıyla ahlak yolundan sapar, paraya tapar mıydın? Şuursuz alkışlarla zalime arka çıkar, o vebal ateşinde kendini yakar mıydın? Yine hoş gelir miydi ayetle alay eden o zındık fıkraları, o işret sofraları? Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün Neler yapardın acep Nasıl geçerdi günün Geç de olsa o Allah korkusuyla tanışır Secdeyle seccadeyle hemen barışır mıydın Camileri dolduran ibadet sellerine koşup karışır mıydın Bunca beyhude geçen ömrüne yanar durur Pişmanlıklar içinde dizine vurur muydun? O cehennem korkusu bütün kalbini sarar, Haklarını yediğin kulları arar mıydın? Anlar mıydın zerrelerin zikreden dillerini? Açar mıydın semaya titreyen ellerini? Yalvarır mıydın? Ya Rab bana bir fırsat diye Kulun uyandı artık Ömrünü uzat diye